babı ve şehvi şeylerin şehvetlerin bırakılması terk edilmesi babı almer verayı ve zühtü ve takvayı açıklarken çünkü birbirinden bir çokça duyarsınız çokça görürsünüz derler ki işte züht derler takva derler vera derler değil mi bu ifadeler bu kelimeler Sizlere pek garip değildir. Seleften imamların, alimlerin hayatlarını okuduğunuz zaman derler işte falanca çok zahid bir adamdı. Çok veralı bir adamdı. Çok takvalı bir adamdı. Nedir bu ifade var? Diyor ki İbnül Kayyim rahimahullah vera, -vera terkuma yedurru fil ahira nedir vera? Ahirette sana zararı dokunacak, ahirette seni azaba götürecek şeyleri ne yapman? Terk etmen. Yani haramlardan, günahlardan ne yapman? Uzak durman. Bu her Müslümandan matlub olan bir şey yani. Veralı olmak her Müslümandan istenen bir şey. Peki zühd nedir? Zühd ise terku ma la yenfa' Zühd sana faydası olmayan şeylerini ne yapman? Terk etmen bırakmandır. Takva nedir arkadaşlar? Takva nasıl açıklıyor Elmer Al takvayı? Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak. kaçınmak. İbn diyor ki, İbn Kayyim rahimehullah da bunu zikrediyor. Diyor, bir şey dünyada karşımıza çıkan bir şey ya zarar veren bir şeydir ahiretimize ya ahiretimize fayda verecek olan bir şeydir ya da nedir? Faydası olmayan bir şeydir. Ama zararı da yoktur. Yani faydası yoktur onun. Eğer ahiretimize zarar verecekse bunu bırakıyorsak buna ne deniyor? Ona söyleyin. Vera deniyor. Eğer faydası olmayan bir şeyse onu bırakmamızda ne deniyor? Zühd deniyor. deniyor. Faydalı olanları şeyler yapmamızda nedir? Onlar mubahtır, helaldir. Bunları yapmamızda gerekiyor. O zaman vera mı daha yüksek, zühd mü daha yüksek? Diyor ki, elime zühd daha yüksek. Vera herkesten istenen bir şey, herkes yapmak zorunda. Ama zühd öyle bir şey ki sana faydasının olmadığını biliyorsun ve ne yapıyorsun onu dahi terk ediyorsun. Onunla dahi ne yapmıyorsun? Uğraşmıyorsun, yoluna seyrine, ahirete olan yolculuğuna bakıyorsun. Ben diyorsun ahiret yolcusuyum, ahiret yurucunun, yurdunun yolcusuyum. Bu konuda diyorsun beni meşgul edecek, beni oyalayacak. Beni alıkoyacak şeylere ne yapmam? Dönüp de bakmam diyorsun. Bu diğerine göre daha yüksek bir makam. Demek ki zühd sahibi olmak daha yüksek bir makam. İmam-ı Nevi Rahimahullah Bizlere bu bapta ifk hadisesine ilgili inmiş ayeti zikrediyor. allah Teala diyor ki Nur suresi 15'te Ve tahsebûnehu heyyinen Sizler bu ifk hadisesine bulaşanlar olarak bu konuda konuşanlar olarak bu konuyu ne zannediyorsunuz? Heyyin. Basit bir, basit kolay bir olay zannediyorsunuz. Nedir ifk hadisesi arkadaşlar? Az sonra anlatacağız tafsiliyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'nin hakkında ne yapılması? İftira atılmaz. İlk zaten iftira yalan demek. Aleykümselam. Allah Teala diyor ki: "Vatahasebuna Siz bunu heyin, basit, küçük bir şey olarak görüyorsunuz ama ve indallahu, o Allah katında bu nedir? Büyük Çok büyük bir şeydir. Nedir bu ifke hadisesi arkadaşlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı bizlerin annesi bir gün Peygamber Aleyhissalatu vesselam'la ne yapılıyor? Bir sefere çıkılıyor. Bir gazveye, bir savaşa çıkılıyor. Bu savaşa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hanımı Ayşe radıyallahu Anha da katılıyor. Peygamberle birlikte gidiliyor, gidiyor. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bir yerde, bir mekanda konaklıyor. Ashabı ile birlikte, hanımlarıyla birlikte Tabii Ayşe radiyallahu anh'ın yaşı küçük. demenin üzerine kurulmuş o sandukada o küçük kapalı yerde ne yapıyor Yolculuk yapıyorlar. Sahabelerin hanımları, peygamberin hanımları. Ayşe radiyallahu anh'ın gece konaklanan yerde ne yapıyor? İhtiyacını gidermek için bir yere gidiyor. Tabii Ayşe radiyallahu anh'a devesini süren, devesiyle ilgilenenler ne, deveyi ne yapıyorlar? Sabah olunca yo, o karanlıkta yani yolculuğa çıkartıyorlar. Zannediyor ki Ayşe radiyallahu anh'a nerede? Şerdi. Tabi o zamanlar kadınlarda da haya var. Değil mi? Kadınların konuşması bir edep, haya insanlar ne yapıyor Ayşe radiyallahu anh'a'nın devesinde olduğunu zanneder yolculuğa çıkıyorlar. Peygamber aleyhisselatü selamla birlikte kervan harekete geçiyor. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a nerede? Hacetini gidermek için, ihtiyacını gidermek için bir yere çıkmış. Oradan geliyor, dönüyor, bir de bakıyor ki Aleyküm selamu aleyküm selamu aleyküm berekatuhu Oradan olmamış, kimse kalmamış. Tabi sahabeden de bir tanesi var. Safvan İbnül Muattal Safvan İbnül Muattal radıyallahu anh Uyuyakalmış o bölgede, o mekanda Uyanınca bir de bakıyor ki bir karartı görüyor. Hayal iyi bir karartı görüyor. Ondan sonra bir de yanına gidiyor bakıyor ki kim o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı. Ayşe radıyallahu anha. Aişe radıyallahu anha'nın zekasından diyorlar. Bir örnektir bu. Kaybolunca insanların kendisini Aleykümselam. Bırakıp gittiğini anlayınca Ayşe radıyallahu anh'a Konakladığı yerde bekliyor. Yani sağa sola koşmuyor. Sağa sola e, giderek insanları aramıyor. Neden? Çünkü sonuçta insanlar ne yapacak? Onu bıraktıkları yerde gelip tekrardan bulabilecekler. Olduğu yerde kalıyor sabit bir şekilde. Ne yapıyor bu sahabe? Safvan radıyallahu anh. Ayşe radıyallahu anh'a'yı Devesine bindiriyor. Kendisi de devesinin yularından tutarak devenin önünden Aişe radıyallahu anhayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ashabının yanına götürüyor. Tabi Aişe ve deveyi sürüyen Safvan radıyallahu anhum tabi allah Teala imtihan edecek. Oradaki insanları. Birçok insan bu olayla imtihan olmuyor. Ayşe Radiyallahu Anh'a ile Safvan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde, o topluluğa girdiklerinde münafıklar hemen ne yapmaya başlıyorlar? Ko konuşmaya başlıyorlar. Fitne yapmaya başlıyorlar. Ayşe Radiyallahu Anh'ın ırzıyla alakalı, namusuyla alakalı ileri geri konuşmaya başlıyorlar. ya bu kadın ne yaptı? Bu adamla baş başa kaldı. İşte tabi münafıkların başı olan Abdullah İbn-i Ebu Selul diyor ki ilim ehli, münafık ama çok kurnaz bir adam. Direkt konuşmuyor yani. insanların arasında fitneyi yaymak için ne yapıyor? Duyduk ki, şöyle deniyor ki tarzında ne yapıyor? Sürekli fitne yayıyor. Çok açık bir şekilde konuşmuyor yani. Duyduk ki, deniyor ki tarzında ifadeler kullanıyor. Zaten olayın sonuçlanmasında, olay sonuçlanınca sahabelerden bu olaya karışan, bu konuda konuşanlar hakkında Aleyhisselatü Vesselam ne hüküm veriyor? Senek 80 tane iftira dâinesi, kazıf. Birisinin ırzı hakkında konuşmasıyla alakalı değnek kuruldu. Ama münafık bu, münafık hakkında o hükmü vermiyor Resulullah vesselam. Bir, Niye vermiyor? Çünkü öyle bir münafık ki direkt olaya ne yapmıyor? Müdahil olmadan bak falanca öyle diyor, böyle naklediyor tarzında konuşuyor. Bir, ikincisi de Allah Teala bu tür yasakla bu tür cezalarla ne yapar? Müslümanları tathir eder, temizler. Ahirete bir şey kalmasın diye. Bu münafık temizlenmesin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında ne yapmıyor? Hiçbir sopa değnek vurulması emrini vermiyor. Tabi kadınların tabiatı, kadınların mizacı Ayşe Radıyallahu Anh'a kendisi hakkında konuşulanları duyunca kendisi hakkında söylenenleri söylenenler kulağına gelince kadıncağız ne yapıyor? Üzülüyor ve hastalanıyor değil mi? Yani kadınla erkek gerçekten ikisi de beşer insan olarak çok ortak noktaya sahip olmakla birlikte aslında ikisi de birbirinden tamamen farklı yaratıklar. Kafa yapısı olarak, bugünün tabiriyle psikoloji olarak değil mi? Yani erkeğe bakıyorsun daha bu konularda sağlam, aklı başında davranabiliyor ama kadına bakıyorsun ne yapıyor? Aklı başından gidebiliyor. Fevri hareketler yapabiliyor. Onun için Boşanma hakkını niye vermemişler kadına? İslam dininde. Diyorlar ki elimehli. O zaman kadın günde bin defa ne yapardı? Her kızlığında kocasını boşardı. Değil mi? Şimdi bile birçok e, olaylara şahit oluyoruz. Duyuyoruz etraftan insanlardan. Kadın ısrarla diyor ki kocasına beni boşa. Beni boşa, beni boşa. Adam içen birisiyle karşılaştık. Ya hocam diyor. İlla ısrarla beni boşa, beni boşa. Günlerce diyor. En son diyarıma bir arkadaş aldım şahit olarak diyor. Gittim boşadım. Bir hafta sonra affet diye kadın ne yapıyor? Başlıyor tekrardan. Duygusal mahlukat. Daha çok duyguların öne geçtiği insan. Tabii Ayşe radıyallahu hastalanıyor. Aleyküm selam ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de konuşulanlardan dolayı etkileniyor. Aişe radıyallahu anh'a'yı suçlamıyor elbette. Hanımı konusunda bir şüphesi yok. Ama Allah'tan gelecek olan vahyi beklemek zorunda. Bekliyor. Olay yayılıyor. Medine çalkalanıyor. Artık insanlar Müslümanların, sahabelerin safından bile birkaç kişi de olsa, az da olsa birileri ne yapıyor bu olaya, olay hakkında konuşuyorlar, etkileniyorlar. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da bir beşer olarak, insan olarak ne yapıyor? Düşünsenize. Yani allah Teala peygamberini daha imtihan ediyor. Sizlerden birisi düşünsün. Hanımı hakkında bir şeyler söyleniyor. Ne var? Yani söylenen şeyler de ne? Uruzla alakalı, namusla alakalı bazı şeyler. Değil mi? Ne olur? İnsan dayanamaz buna. 40 güne yakın, 40 güne yakın bir süre içinde sürekli bir şeyler konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor, konuşuluyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam tabii Ayşe Radıyallahu anha Medine'ye dönmüş, evine gelmiş. Hasta. Peygamberimiz yanına girdiği zaman Ayşe'nin yanında olanlara diyor ki: Keyfetikum. Yani hastanız nasıl? Bu kadar soruyor. O nasıl diyor. Yani hasta ne durumda? Normalde etkilenmemiş olsa ne yapar insan? Der ki nasıl hastalığı? iyileşiyor mu? Ateşi var mı? Biz şimdi nasıl yapıyoruz? Ateşi var mı? Durumu nasıl? Değil mi? Midesi bulanıyor mu? Bir problem var mı? Yok. Sadece diyor ki nasıl? Durumu nasıl? Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam daha iyi bu olaydan etkileniyor. Bir keresinde de Ayşe tabi radıyallahu anha teyzesi Ummu Mistah İbn Usâsa Mistah'ın annesi. Sahabelerden Mistah bu olaya katılanlardan bir kimse. Bunun annesi Mistah'ın annesi Ayşe'nin ney oluyor radıyallahu an teyzesi oluyor. Ayşe'nin teyzesi oluyor. Ebu Bekir'in de ney oluyor bu kadın tam Türk şeyiyle Ballızı oluyor. oğlu. Mıstah Ebubekir'in ballızının oğlu. Yani Ebubekir'in ballızının oğlu Mistah. Bu olaya girenlerden ve Ebubekir radıyallahu anh'un sürekli yardım ettiği bir adam. Destek oluyor. Ebubekir radıyallahu anh zengin bir adam. Mistah bu olaya girince, bu olayla ilgili konuşunca az sonra gelecek ayet Allah Teala ayet indiriyor. Ebubekir olaylarından etkileniyor tabii. Peygamber etkilenmiş. Ebu Bekir sahabe etkilenmiş. Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Yemin ediyor. Vallahi diyor. Mistaha ne yapmayacağım bundan sonra? Yardım, yardım etmeyeceğim. Yani Ebu Bekir boğazlamaya gitmiyor. Diyor ki yardım etmiyorum. Ama erdem neyi gerektiriyor? Molgun tavır, ağır başlık Az sonra gelecek ayette. Allah Teala diyor ki sizlerden fazilet sahibi olanlar, zenginlik sahibi olanlar, malmülük sahibi olanlar ne yapmasınlar? Akrabalarına yardım etmeme konusunda yemin etmesinler. Allah-u Teala Ebu Bekir'i Sizler nasıl ki diyor Allah'ın sizleri affetmesini istiyorsanız Allah-u Teala gafur rahimdir. Yani sen de bir Ebubekir olarak, bir kul olarak Allah'a karşı günah işleyerek yanlış yapmış değil misin? Evet, öylesin. Her insan ne yapar? Günah işler. Nasıl ki sen yapmış olduğun yanlışa karşılık Allah Allah'tan günah istiyorsun. Sen de ne yap? Misada affet. Müstah'ın annesi, Ayşe'nin teyzesi bir gün çıkıyorlar beraber. Yine ihtiyaç gidermek için diyor alimler. Tabi o zamanlar, yani düşünün arkadaşlar yaşanan atmosferi. Evin içinde bizimkisi gibi tuvaletler yok, banyolar yok, mutfaklar yok. Tuvalete giriyorsunuz, sifonu çekiyorsunuz her şey gidiyor değil mi? O zamanlar yaşanan bir zorluk da var. Bir meşak, yoksulluk var yani bugünün tabiri yoksul insanlar. Kadının ayağa takılıyor. Kadının ayağı takılıyor, teyzesinin. ayağa takılıyor. Tabi oğluna kızmış kadın. Niye kızmış oğluna? Ayşe hakkında o da ne yaptığı için, olaylardan nasibini alıp konuştuğu için. ayağa takılınca kadın diyor ki, tökezleyince ayağa, yazık sana mistah diyor yani. Ayağı tökezleyince. Çünkü niye kafadaki psikoloji, beynin bilinçaltındaki şey ne kadının annesi yani. Üzgün bu olaylar olmuş, yaşanmış. Hayata kılınca diyor ki, ta ise mistah. Helak olsun, mahvolsun, yazık olsun sana ey mistah. Ayşe diyor ki, hayırdır ne oldu? Kadıncağızın da, annemiz Ayşe radıyallahu An An anh'ın da, olayların bu denli çok büyüdüğünden, hatta sahabelerden dahi olaya, hatta yakınlarından dahi olaya girenler olabileceğini düşünmediği için, ne oldu ki diyor mistah'a? Anlatıyor, haberin yok mu senin diyor. Böyle böyle böyle böyle oldu. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a An daha da çok ne yapıyor? Üzülüyor. Daha da çok. Üzülüyor. Tabi ondan sonra Allah-u Teala Ayşe radıyallahu anhayı ne yapıyor? Temizleyen ayetleri indiriyor. Nur suresindeki. Sonra babası kalk kızım diyor. Peygamberine yap. Teşekkür ederim. Çünkü ne geldi? Artık Allah katından müjde geldi. Allah temizledi. Yani çok büyük imtihanlar var. allah Teala peygamberin hanımının Kur'an'ın mas ile ne yapıyor? Ayetle temizliyor ama bugün hala İranlılar, Şiiler, Rafiziler ne diyorlar? İftira atıyorlar. İftira atıyorlar. O diyorlar hayır kötü bir kadındı. Ve diyorlar kıyamet günü, kıyamet alametlerinden bir tanesi de nedir? Kıyamet kopmadan önce onların zammına, iddiasına göre Mehdi gelecek. Baki mezarlığından Aişe radıyallahu anhayı kaldıracak. Ve ona uygulanmamış olan had cezasını, rejim cezasını ne yapacak? uygulayacak diyor. Buna itikad ediyor. Allah-u onu temizlemesine rağmen. Nasıl olur da bugün bir Müslümanım diyen, kendisi Müslüman diyen bir insan, bu düşünceye sahip olan insanlarla ne yapabilir? Aynı ortamda bulunabilir. Yahut da aynı şekilde, ortak bir şekilde hareket edebilir. Yani. Tabi, muallif burada bize İmam-ı Nevi bu zikrediyor? Burada, vera nedir vera arkadaşlar? Tarifini yaptık az önce. Ahirette sana zarar verecek olan şeyleri terk etme. Ayşe kıssasında da ne var? insanlara zarar verecek olan bir şey var değil mi konu var. O da nedir? Peygamberin hanımı olan Ayşe, müminlerden bir mümine olan Ayşe, müminlerin annesi olan bir Ayşe var radıyallahu anha. Onun hakkında bilip bilmeden birileri ne yaptı? Konuştu. Hürzuyla alakalı, namusuyla alakalı. Vera burada neydi? Vera, veralı olmak. Bundan kaçınmak, konuşmamak, konuşma. kusmak. Bugün de aynı birçok örnekleri var. Şimdi şey, Salih hüseyni Rahimahullah da zikrediyor. Duyuyorsunuz değil mi? Konuşuyorsunuz. Mesela özellikle yöneticilerle alakalı. Kulaktan duyma bazı şeyler geliyor. Ya işte falanca, işte şuraya ortakmış, başbakanın şurada şey varmış, hissesi varmış. İşte bunlar başbakanın hanımıyla birlikte bu işi yapıyorlarmış gibi. Böyle ne var? Her yerde bir söylenti var. Değil mi? Bunu görüyorsunuz. Bu bir gıybet arkadaşlar. Niye gıybet? Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...hatta bu gıybetin de ötesinde buhtan, iftira olabilir. Sahabeler soruyorlar... ...gıybet nedir diye peygamberimiz de... Diyor, ...zikruke akâke bimâ yekra. ...gıybet kardeşinin... ...hoşlanmadığı şeylerle onu zikretmen, onu anman... ...hoşlanmadığı şeylerle onun arkasından konuşman. Diyor ki sahabeler... ...şayet bizim onun hakkında konuştuğumuz, onun hakkında söylemiş olduğumuz şeyler... ...onda gerçekten varsa... Var olan şeyleri sayıp söylüyorsak, ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Evet diyor, var olan şeyleri sayıyorsanız bu bir gıybettir zaten. Gıybet etmiş oluyorsunuz. Peki söylenilen şeyler onda yoksa, bu ne oluyor? İftira oluyor. Şimdi, alimler hakkında, ilim ehli hakkında, yöneticiler hakkında ne var? Özellikle bütün e, basın ve yayın aracılığıyla yahut da kulak fısıldısıyla bir sürü şeyler yayılıyor. Müslümana düşen nedir arkadaşlar burada? Veralı olmak kaçmak. Komşuların hakkında, çevrendeki insanlar hakkında, onların ırzları, namusları, yaptıkları işlerle alakalı ne yapacaksın? Sürekli, sürekli veralı olacaksın. Çünkü sana bu konuşmalar, bu konulara girmen ahirette sana ne yapacak? Zarar, Zarar verecek. Allah Teala uyarıyor bunu. Bizleri uyarıyor yani. Bu, bu kısımda bizler için ne var? Bir örnek var diğer ayet zikretmiş. İmam-ı Arafullah inna rabbeke Rabbiniz nedir? Sizin nedir? Sizi kontrol etmektedir. Yani ondan kaçan hiçbir şey yok. Ahirette tek tek ne olacak? Huzura çıkılacak. İlk hadis Nurman deminde Beşir hadisi. Meşhur bir hadis. 40 hadiste de var bu. Diyor ki: "Kâle: Semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: İnnel halal bayn ve'l haram Çok net açık bir hadis. İlim ehlinin de dediği gibi, İslam'ın diyor tümü bu hadisler üzerinde dönmektedir. Üç tane hadis söylüyor ilim ehli. Nedir o üç hadis? Ameller, Ameller niyetlere göredir. Olayın neyle alakalı? Amelin ihlas tarafıyla alakalı. İbadetler neyle yapılmalı? Allah için ihlasla yapılmalı. İkinci hadis? Bidatlarla, bidatlarla alakalı. Men ahdese fî emrine haza mâ lesse minhu fehuvaret. Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o dedir Üçüncüsü de bu. muam şey Haramlardan da yapmak? Şüphelerden, şüphelerden kaçınmak. Helal beyin, hamile. Bazıları bunun de, dördüncü olarak ekliyorlar. Ne diyor bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü? Diyor ki, innel helale beyin. Helaller çok açıktır. Değil mi? Biliyorsun. Az sonra rivayetlerde gelecek. Az sonra rivayetlerde de zikredeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor. Günah nedir diyor? Günah diyor senin gönlünde, göğsünde, sadrında diyor tereddüt oluşturan. Senin gönlünü, rahat vicdanını, rahat bırakmayan şeyler. Şimdi bugün öyle değil mi? Bir insan günah işlemeye kalktığı zaman ne oluyor? O vicdan varsa, o kalp varsa zaten orada bir rahatsızlık var. Biliyor yani. Kendisiyle baş başa kaldığı zaman biliyor. Ama helal nedir? Helal nefsin rahat olduğu. Değil mi? Gönlün böyle rahat ya. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam diyor. Helaller beyindir apaçıktır. Haramlar da diyor çok açıktır. Dinde öyle arkadaşlar. Helaller çok açık. Haramlar da çok açık. Ve beynehuma müştebihat la ya'lemuhunne kesiyur minennasim. Helaller ve haramlar arasında ne var? Şüpheli olan şeyler var. Bu şüpheli olan şeylerin çoğunu insanlar bilmez diyor Aleyhisselatü vesselam. Kimler bilir? İlim ehli. İlim ehline dönecek? İlim ehline sorulacak. Bu şüpheli şeyler de Öyle şeyler ki, aleyhissalatü vesselam diyor ki فَمَنِتَّقَ شُبْهَاتِ اِسْتَبْرَعَ ve وَعَرْضِهِ Kim diyor bu şüpheli şeylerden uzaklaşırsa dinini ve ırzını ne yapmıştır? Korumuştur. Dinini hakkında, ırzı hakkında konuşulmasına ne yapmıştır? İnsanlar tarafından engel olmuştur. Şüpheli şeyler var. Her çağda, her asırda. İnsan ne yapacak? Bu şüpheli şeylerden de uzak duracak ki insanlar onun dini hakkında, onun namusu hakkında, ırzı hakkında ne yapmasın? Konuşmaz, Değil mi? Aleyhisselatü vesselam Sahabelerin yanında bir hanım ile çıkınca ne yapıyor? Bu diyor sizin anneniz falanca. Çünkü gözükmüyor kadından bir şey. Yanlış anlaşılmasın. Müslüman böyle uyanık olması lazım arkadaşlar. Eğer yanlış anlaşılacak bir hareketle bulunacaksan Hemen onu ne yapacaksın? Frenleyeceksin diyeceksin ki yok. Ramen vaka fiş şubuhat kim şüpheli şeylere düşerse bilsin ki o şüpheli şeylere düşmesiyle ne olacak o harama düşecek niye şu örneği veriyor bakın Aleyhisselatü Vesselam burada bize bir örnek veriyor kenra'i yer ahwal kenarı çitlerle çevrilmiş otlağın kenarında hayvan otlatan çobanın durumuna benzer düşünsenize şimdi bir otlak düşünün. O otlakta ne var? Çimenler var. Oraya girilmesi yasak. Çitlerle de çevirildiği için, insanların da girmediği için oradaki otlar ne olmuş? Büyümüş. Sen de çoban olarak nerede dolaşıyorsun? Onun dibinde, kıyısında dolaşıyorsun. Halbuki, ya kardeşim git. Allah'ın yeryüzü geniş, değil mi? Allah'ın yeryüzünde geniş bir merada, geniş bir tarlaya götür hayvanlarını. Orada ne yapsınlar? Otlasınlar. Ama sen nereye getiriyorsun hayvanlarını? Çitin kenarına. Çitin yana. Diyor ki Ela inne, inne likulli melikin himâ. Her diyor melikin, her padişahın, her devlet başkanının neyi vardır bir? Çitlerle çevrilmiş olduğu, sınırlarını belirtmiş olduğu bir özel merası. Ne demek özel merası? Allah'ın yolunda, Allah yolunda cihata çıkılması için hazır tutulan hayvanların otlaması adına ...orada bağlanması adına... ...ayrılmış bir yer. Değil mi? O zamanlar öyleymiş eskiden. Şimdi de ne var? Bakın her devletin... ...özel askeri alanları var. Sınırları çevrilmiş değil mi? Orada silahlar depolu. Karayolu'ya geçerken diyorsun ki... ...bak burası cephane depo. Görüyorsun, anlıyorsun. Askerler nöbet tutuyor. O zamanda da ne var? Kenarları çevrilmiş. Hayvanların, develerin... ...atların bağlandığı, otladığı... ...özel bir otlak. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam... ...her diyor kralın neyi vardır? koruluğu vardır. Allah'ın diyor koruluğu ise neresidir? Haramları. Haramlarıdır. Yani Allah Teala ne yapmış? Haramları sınır altına sınır çizmiş. Yani öyle bir şey ki arkadaşlar Allah Teala sınırı çizmiş. Diyor ki bu haram. Kadından diyor ne yapmayacaksın? Aynı ortamda bulunmayacaksın. Yabancı bir kadınla, ecnebi bir kadınla aynı ortamda bulunmayacaksın. Sınırı çizmiş Allah Teala. Yani Allah'ın sınırları neler? Bunlar haramları. Haram demiş. Kim ona yaklaşırsa hadiste ne diyor? Oraya düşer. düşer. Kim ona girerse oraya düşer. Aklında böyle değil mi arkadaşlar? Sen hayvanlarını otlağın kenarında otlatırsan, çobansan eğer, hayvanların ne yapacak? Oradan atlayacak, içeri girecek. Sen acäne bir kadınla, yabancı bir kadınla aynı ortamda çalışıyorsan, aynı mekanda bulunuyorsan elbette ki ne yapacaksın? Harama düşeceksin. Allah Teala onun için ne diyor? "Vela takrabu'z-zina." Ve la takrabu'z-zina. Zinaya Yaklaşmayın, takarrub etmeyin. Orada dolaşmayın yani. Zina etmeyin demiyor allah Teala. Zinaya yaklaşmayın. Çok önemli bir masum. Allah-u Teala, Allah Allah diyor ki dikkat edin diyor. Cesette, vücutta bir ne vardır? Bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası diyor sal salah bulursa Dinama gibidir o. Onu ıslah etmeye çalışırsanız, onunla meşgul olursanız, bütün vücut ne olur? Düzelir, salah bulur. Şeyh Sallal-i Hüseymin, Allah ona rahmet eylesin. Çok güzel bir şey söylemiş. Diyor ki, Aslih kalbeke ya ahi. Diyor. Aslih kalbeke ya ahi. Ey kardeşim, kalbini ne yap? Islah et. Kalbinle uğraş. Kalbini düzelt. Diyor ki, Şöyle kalbine bir bak. Kalbin diyor nelerden hoşlanmıyor? Allah'ın sana din olarak kıldığı, Allah Teala'nın sana ibadet olarak yapmanı istediği şeyler kalbinde nasıl karşılanıyor? Sabah namazında kalkıp gitmek, oruç tutmak, ibadet etmek, sakal bırakmak, hijab giymek, başörtüsü takmak. Bunların kalbindeki yeri ne? Eğer diyor bunlarla alakalı kalbinde sıkıntılar varsa ne yap? Aslih kalbek. Kalbini ıslah et kalbinle mücadele et zira kalp ıslah olduğu zaman kalp salih olduğu zaman bütün ceset ne olacak? zelecek salih olacak. Ve iza fesedet fesada cesedu kullu. Ceset bozulursa eğer vücut da şey kalp bozuksa o kalbin bozukluğu her yere ne yapacak? yansıyacak. Ela ve hiye el kalp. Bu nedir? Bu vücuttaki bu et parçası, küçük mudga dediği kalp. Kalptir arkadaşlar. Onun için kalbin ıslahıyla kalbi düzeltmek için ne yapacağız? Çok uğraşacağız. Yani kalp bozuk olursa dile yansır. Dil, dil bozuk olursa bütün nereye yansıyor? Bedene yansıyor, ortaya aykırı bir şey çıkıyor. Ama kalbi ne yapacağız? Tedavi edeceğiz. Şirkten uzak tutarak. Hakkıyla kalp amellerini yalnızca Allah'a yöneltme uğruna mücadele edeceğiz. Tevekkül olsun, değil mi? İtikad olsun, korku olsun, Allah için sevmek olsun. Bunların hepsi kalbi ibadetler. Ondan sonra ne yapacağız? Harama buz etmekle kalbi ıslah edeceğiz. Allah'ın şeriatını, Allah'ın bize din olarak gönderdiği şeyleri sevmek ile ıslah edeceğiz. Yalan söylememekle, yalana düşmemekle kalbi ıslah edeceğiz. Gıybet yapmamakla, gıybete bizi kalbimizin yöneltmemesiyle, başkaları hakkında zan etmemekle, kötü zan etmemekle ne yapacağız? Sürekli kalbimizle mücadele edeceğiz. Ondan sonra dilimizi düzelteceğiz. Ondan sonra vücudumuz ne yapacak? Bir mekanizma gibi çalışacak. İkinci hadis Enes hadisi radıyallahu anh. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Ve fit tariq. Bu hadis çok önemli arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yolun ortasında bir ne buluyor? Hurma. Ve evet. cede <ów Vedateler> temraten. Fekâle leulâ enni akâfu entekûne mine s-sadaqatiyle ekeltuha. <tik> ne diyor aleyhisselatü vesselam? Ben bu hurmanın sadaka hurması olmasından korkmasaydım, çünkü peygamberler ne almaz, ne kabul etmez, ne yemez? CKaparlama. Sadaka, zeket almazlar. Bunun diyor, sadaka hurması olma ihtimalini göz önünde bulundurarak Ne yapmıyorum? Onu yemiyorum diyor. Aleyhissalatü vesselam. Nedir bu arkadaşlar? Veradır. Veradır, zühdür. Değil mi? Onun için yediğiniz, içtiğiniz şeylere de dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Nereden geliyor? Helal yollarla mı geliyor? Haram yollarla mı geliyor? Bunlar çok önemli şeyler. Geçen ders anlatmıştık. İmam-ı Nebevi Rahimahullah. Ne yapıyordu imamın ne? Şam meyvelerini yemiyordu. Şam'ın meyvelerini yemiyor adam ya. Niye yemiyor? Diyor ki, bakın bu hadisteki olduğu gibi vakıf arazileri oldukça yaygın. İslam devletleri gelmiş, Şam'ı fethetmiş. Birçok araziyi yapmış? Vakfetmiş. Oradan e, gel, e, e, toplanan meyveler olsun, sebzeler olsun. Mesela bir tarlayı adam vakfetmiş. Kim için? Yetimler için mesela. Birisi fakirler için, birisi ilim talebeleri için. Ama ne yapılıyor? Zamanla o tarlalara, o çiftliklere el konuluyor, şahsileşiyor, özel mülke geçiyor. Bunu bildiği için İmam-ı Rahim Rahimahullah Şam'a geldiğinde ne yapmıyor? Şam'ın meyvelerinden yemiyor. Niye? Ola ki ona gelen meyveler ne olabilir? Vakıf malı olabilir. Çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani harama, helale ve şüpheli olan şeylere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hadis, muttefakun aleyh. Üçüncü hadis, Nevvas bin Sem'an kâle anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem el bir ruh husnul huluk. Peygamberimiz diyor ki el bir nedir bir? iyilik, itaat, hasene. Husnul huluk. Güzel ahlak bir nedir? Güzel ahlak bir, birdir. Vel ismu mâ hâke fî nefsike ve kârihte en yattali alayhi nas. Peki günah nedir? Bak peygamberimiz ne güzel açıklıyor günahı bu hadiste. i̇mam Müslim Müslüm diyor. Günah mâ hâke nefsik. Nefsinde, vicdanında, gönlünde seni rahatsız eden şeydir. Günah. Yani bir insanın Müslüman olmasına gerek yok zinanın günah olduğunu anlayabilmesi için. Değil mi? Birçok sonradan Müslüman olmuş insanlar var, konuşuyoruz böyle. Diyor ki, Avrupa'da yaşıyorduk diyor. Biliyorduk diyor. Yani bu içki içmek, bu zina yapmak nedir? Hoş bir şey değil, iyi bir şey değil. Niye? Ne yapmıyor vicdan? gönül rahat bırakmıyor. İnsan olan, şöyle kendisiyle baş başa kalıp tefekkür eden bir insan ne yapar? Zinanın da, içkinin de, sigaranın da, değil mi? Birçok yaptığı yanlışların hayat içinde yanlış olduğunu kalbi biliyordur, gö göğsü biliyordur. وَكَرِحْتَ اَنْ يَبْطَلِي عَلَيْهِ النَّاسِ Ve insanların görmesinden korktuğun. İnsanların görmesinden, görmesinden korktuğun, hoşlanmadığın şeyler günahtır. Yani insanlar onu görse insanların önünde yapamazsın. Eğer orada insanlar varsa onu yapamazsın. Eğer tek başına kaldığın zaman, baş başa nefsinle baş başa kaldığın zaman yapıyorsan, o zaman bu nedir arkadaşlar? Felakettir, felaket. Hatırlarsınız İmam Ahmet İbn Ambel'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Kıyamet günü diyor, bir kul getirilir. O kulun diyor, tihame, dağları kadar bir bölge o. Dağları kadar ne vardır? sevapları vardır. Adam yapmış yani. Gece namazı kılmış, oruç tutmuş, namaz kılmış ama bir problem var. Ne o problem? O dağlar yerle bir oluyor. Toz oluyor. Hadiste öyle diyor Aleyhisselam. Hiçbir şey yaramıyor salihammeler. Boş oluyor. Ne yapardı o diyor? Yalnız kaldığı zaman Allah'ın haram kıldığı şeyleri çiğnerdi diyor. Allah'ın haram kıldığı günahları çiğnerdi. Çok önemli. Herkes nefsini şöyle ne yapsın? sorguya çeksin. Ben nefsimle baş başa kaldığım zaman nasılım? Nasıl davranıyorum? Nasıl oluyorum? insanlar huzurunda, insanların önünde nasıl oluyorum? İşte bu, bu ihlas da bir problem. Kalpte bir problem. Bunun neye ihtiyacı var? Tedaviye ihtiyacı var. Zikirle, Kur'an-ı Kerim okumakla, tefekkürle, Selefi Salih'in hayatını okumakla, Peygamber'in hayatını okumakla, Selefi Salih'in hayatını okumakla ne yapacağız? Bu hastalıklardan Kurtulma yolunda olacağız, gayret edeceğiz. Dördüncü hadis. Vâb-ı Sâh ibn Ma'bed Kâle, eteytu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve sellem Fekâle, cî'te tesselu anil bir <gülüyor> Diyor ki, vâb peygambere geldim aleyhissalâtu yanına. Dedi ki, diyor bana El bir hakkında, itaat ve iyilik, salih ameller hakkında bana soru sormaya mı geldin? Dedim ki, diyor, evet. Diyor ki, İstifti kalbek, Peygamber Aleyhisselam bakın, tam böyle vicdana oynuyor. Yani vicdana işaret ediyor. Diyor istefti kalbek. Ne demek istefti kalbek? Kalbine sor. Tamam, bu vicdanı olan insanlar için. Işaret. Kalbine sor. Elbirru matme annet ileyhin nefs. Diyor ki, bir nefsinin, gönlünün tatmin olduğu, huzur bulduğu şeydir. وطمأن إليه القلب Kalbinin tatmin olduğu şeydir. Wal ismu mahaka fi'n-nefs, isim günah nedir? Nefsin içinde bir tereddüt olan, seni tereddüte sürükleyen, yani. acaba dedirten yani. bir şeydir. Ve in fe'takan-nasu diyor ki: "Elâ isetü?" Ve in İnsanlar sana o günah hakkında fetva verse bile Fetvalar verseler bile, senin kalbinde onunla alakalı ne vardır? Tereddüt vardır. Şimdi bugün güncel bir olay anlatalım. İnsanlar soruyorlar bize de gelip soruyor. Diyor ki ya hocam, ya insanlar tereddüt ediyor. Bakın tam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarifinde olduğu gibi. Diyor ki ya hocam, bizler işte falanca Türkiye'deki hoca fetva verdiğini duyduk. Nedir o fetva? İşte eğer Türkiye'de evin yoksa, oturacağın evin kiraysa, kendi evini almak adına, tek bir ev alma adına herhangi bankadan gidip ne yapabilirsin? Kredi, faiz çekebilirsin. E ee, diyorsun, hocam bizim buna gönlümüz pek yatmadı. Kalbimizde bununla alakalı ne var? Bir huzursuzluk var. O zaman bu insana ne diyeceksin arkadaşlar? Cevap. Bu hadis. Vel ismu ma haka fin nefsi ve teradde de fis İsim nedir günah? Kalbinin, kalbinde, nefsinde ve sadrında, vicdanında tereddüt olan kalbine yatmayan şeylerdir. Ve in aftauk, ve in aftaken <gülüyor> insanlar sana fetva verseler de, fetvalar verseler de kalbinde tereddüt. İşte tam Peygamber'in tarihi, işte bu günah. Adam diyor ki yok hocam diyor, biz rahat etmiyoruz. Beşinci hadis. Ebi sirva. Uqba ibn el Haris anlatıyor. "Enne tezawvece ibnatan li Abi Ehab ibn Aziz." Bu zat Uqba ibn el Haris bir bayanla evleniyor arkadaşlar. Bakın. Bir bayanla evleniyor. Belli bir süre sonra bir kadın çıka geliyor. Bir kadın çıka geliyor. Diyor ki: "Ben diyor bu ikisinin ne yaptım? Emzirdim." Yani bu ikisi karı koca olmuşlar ama bunlar asıl da nedir? Süt kardeş. İlginç bir olay değil mi? İlginç bir hadise. Yani e, emzirme hukuku var İslam'da. Aleyhisselam diyor ki: "Yahrumu min al-Rda'i ma yahrumu min Hadis İmam Bukhari'nin, İmam Müslim'in, İmam Ahmed ibn Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Yahrumu min al Ma minen neseb. neseb ile soy bağlılığıyla, soy akrabalığıyla haram olan her şey aynı şekilde neyle de haram olur? Evet. Süt kardeşliği de haram olur. Yani sen bir kadından emiyorsan, sana artık o kadının çocukları da. çocukları da kardeş. Artık senin kardeşin gibi onlar. Ama senin kardeşlerine değil bakın bu karıştırılıyor. Diyelim ki sen Levent olarak gittin, Ayşe teyzenin, Ayşe teyzeden emdin küçükken. Az sonra şartlarında zikredileceğiz. Ne zaman süt kardeşliği olur? Gittin Ayşe teyze'den iki yaşından önce süt emdi. Senin artık sen o Ayşe teyzenin ney oldun? Süt çocuğu oldun. Çocuklarının da ney oldun? Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim. Ama bu hüküm seninle alakalı. Sen, Levent olarak. Senin kardeşlerinin o Ayşe teyzeyle, onun çocuklarıyla bir Hı. yok yani senin kardeşin Ayşe teyzenin kocası vefat ettiğinde ne yapabilir? Ayşe teyzeyle evlenebilir. Ayşe teyzenin çocuklarıyla evlenebilir Burada haram kılınan kişi kim? Sersin. Emen kişi. Tabii emmenin şartları var. İlk şartı arkadaşlar. Yani emilen, sütü emilen ne olacak? Kadın olacak yani, insan olacak. Yani inek sütüyle, keçi sütüyle bir ona içir, bir ona içir. İkisini aynı keçiden süt içir iki tane çocuğa. ...aynı sağımda, ee, ikisini kardeş yap olmaz. İkincisi arkadaşlar, ...süt çocuk, süt annesinden beş defa emmesi lazım. Beş defa. Doyuncaya kadar. Yani kendisi... ...annenin göğsüne... ...emmeye başladığı andan itibaren emecek, bırakacak doyduğu zaman. Kendisi bırakacak. Bazıları var, bir damla veriyorlar. Ne, ne oluyor? Süt kar... Yok, öyle Beş defa çocuğun ne yapması lazım? Anneden doyarak emmesi lazım. Üçüncüsü de Diyor ki ilim ahli, süt kardeşliğinin geçerli olduğu süre içinde yani ilk iki senede ne yapması lazım? İlk iki senede çocuğun o kadından emmesi lazım. Evet Düşünsenize başınıza böyle bir olay geliyor evlenmişsiniz hanımınız. birisi çıkıp geliyor. Diyor ki ben bunlara ne yaptım? Emzirdim. Bunların ikisine ay. Kardeşim. Tabii bunu duyan Ukbe diyor ki: "Damat, ma a'lemu annaki ard'atini ve la akhbartini. Ben yo hatırlamıyorum senin beni emzirdiğini ve bana haber verdiğini. Bana haber de vermedin sen." Yani kötü bir olay arkadaşlar aslında. Evlenmişsiniz, hanımınız, kardeşiniz çıkıyor, süt kardeşiniz çıkıyor. Ayrılmanız lazım yani. Ukbe hemen ne yapıyor? Devesini atlıyor. Kime gidiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Medine'ye. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ey Allah'ın Resulü, böyle böyle böyle oldu. Aleyhisselatü da ne diyor? Keyfe ve qil. Tamam artık yani, nasıl olur artık? Bu söylendikten sonra, bu kadın bunu ispat ettiyse, söylediyse artık olay bitmiştir kadın hatırlıyor yani sen ve sen diyor. Artık ne yapacak bu Ukbe? Vera olarak. Çünkü bu kadınla kalması nedir artık? Haramdır. Kardeşiyle evli kalamaz mı insan? Diyor ki: "Târakahu Ukbe ve nakaha zevcen gayrahu." Ukbe bu kadından ayrılıyor ve başka bir kadından ne yapıyor? Evleniyor. Demiyor ya biz birbirimizi sevdik, madem öyle oldu. Bu olay oldu, bitti. Biz ne yapalım? Karı olmaya devam edelim. Yok. Bitti. Yine ayrılacaklar. Yani çocuğa bakılır. Kime bırakıp tabi babasına nispet edilir çocuk. Babaya nispet edilir. Bir şeyi yok yani. Elbet. Bir ukubeti, bir cezası yok. Yani burada. Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma hafistu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve Hasan İbni Ali diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şu nezbeldi dağ ma yeribuk ila ma la yeribuk ne demek dağ bırak o dağ koy o dağ dedik biz dağ del ila bırak dağ koy bırak Ma <mâ> la yeri buk. Ma <mâ> ila ma <mâ> la <yerybuk> <r -rayb> olan. Ne demek reyb? Reyb. <-rayb> şüphe olan şeyleri bırak. Nelere yönel? Ma <mâ> la yeri buk. <senin> şüph şüpheli olmayan şeylere yönel. Biliyorsun ki burada bir şüphe var kardeşim. Bunu ne yap? Bırak. Bunu bir kenara at. Onun yerine neyi al? Şüphesi olmayan şeyleri al. Yedinci hadis Ayşe hadisi. Diyor ki: "Kâlet kâne li Ebî Bekrın nisṣuṭtîqî bir kölesi vardı. Yöhrecu lehu'l-harâc Ebû veriyordu her gün. Ebû Bekir'e maaş veriyordu, para veriyordu. Tabii şimdi kölelik sisteminde ne var? Köle sahibinin köleyle şu anlaşma yapılabilir. Ben seni serbest bırakıyorum, serbest derken yani sen kölemsin ama iş olarak sen serbest takıl, serbest çalış. Onun ağacından hurma topla, bunun kuyusundan su çek, tamam mı? Bana günde 30 dinar, 30 dirhem para getir gerisi senin olsun. Şimdi bu kölenin işine de geliyor, niye? Şöyle belki günde kaç dinar kazanacak? 100 dinar kazanacak. 70'ini ne yapacak? Cebine koyacak. Bu bir. İkincisi, Köle özgür ta takılacak. Ne demek özgür takılacak? Yani gün içinde sahibinin 30 dinar ya da 30 dirhem isteğini topladı. Bir saatte topladı. Geri kalan vakti kime ait? Kendisine ait. Tabu köle hukukunda bu caiz. Niye caiz? Diyor ki ilim mehenni. Bu da böyle zaten. Köle aslında nedir? Bir meta gibidir. Yani sahibine bağlılır. Bir meta, mal gibidir. O tasarruf eder. Şimdi fıkıh olarak ilim ehli şunu tartışıyor. Mesela bugün buna benzer ne var? Taksicilik örneği var değil mi? Ne deniyor taksicilere? Al taksiyi günlük bana kaç para getir? 100 lira getir. Diyor mesela. Böyle bir ortaklık caiz mi? Bak bu ortaklık burada kölelik yok. Bu caiz değil arkadaşlar. Veya mesela ben gidiyorum Ömer'in dükkanı diyorum Ömer al sana 10 milyar. Bana yıl sonunda 5 milyar ne yap? kar ver. Bu caiz mi? Caiz değil. Tamam. Niye caiz değil? Çünkü Ömer'in 5 milyar kazanacağı garanti evet. değil. O taksicinin günde 100 milyon kazanacağı garanti evet. değil. Ne olmalı ortaklıkta? Ömer al bu 10 milyarı, karın %50'sini ver bana. Veyahut da taksi sahibi şoföre ne diyecek? Kardeşim, sen sabahtan akşama kadar çalış. Ne kazanıyorsan onun yüzde otuzu benim. 100 kazanıyorsan 30 milyon, 300 kazanıyorsan 90 lira. Aslında genel manada taksinin bir gün içinde ne kadar kazandığı hemen hemen ortalaması bellidir. Ondan dolayı harama düşmemek adına işte Allah'ın dinini bilmek böyle bir şey. İlim talebelerinin üstünlüğü, fazileti bu arkadaşlar. Ne yapacaksın taksi sahibi olarak? Diyeceksin ki sen işte günlere kadar mesela taksi sahibi olarak 100 milyon istiyorsun. Biliyorsun ki şeyde günde 500 milyon para kazanıyor taksi. Ne diyeceksin 100 milyon alabilmek için? 20 diyeceksin bana versin kardeşim. %20'sini ver karın. Ona göre çalış. Ama kölelikte böyle bir şey yok. Köle, köle diyorsun ki bana günde 100 TL getir. Gerisi emin olsun. Payı, gelsin, elbet elbet elbet. Onun birçok taraftan mahzuru var. Bankadaki kar payının bu tarafa girmesiyle birlikte birçok mahzuru var. وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُوا مِنْ خَرَاجِهِ Ebu Bekir ne yapıyor? Bu kölenin getirmiş olduğu bu maaştan, bu paradan da yiyor. فَجَاءَ يَوْمَنْ بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُوْ بَكِرٍ Bir gün bu köle ne yapmış? Yine getirmiş şeyini, vergisini, parasını, vergi demeyelim ona maaşını. Abu Bekir de almış yiyor. فَقَالَ لَهُ الْغُلَمْ تَدْرِيمَ حَذَا Diyor ki, yediğinin nereden geldiğini biliyor musun? Eyvrakir. Eyvrakir diyor ki, nedir, Diyor, ne var? Diyor ki, ben diyor bir gün çahiliye döneminde ne yaptım? Kehanet, kahinlik yaptım. Sihir tarzında, yani. Gelecekle alakalı. Ne yaptım? Bir şeyler gel, gelindi, bana soruldu. Ben de bununla alakalı şeyler söyledim. Yıldızlara baktım belki. Bir şeyler yaptı yani. اَمَا اُحْسِنُ kehane. Aslında diyor, kehanet... Bilmiyorum. Bununla alakalı bir bilgim yok. Ama ne yaptım diyor. Bana gelen insanı kazıkladım. Onun şeyini yedim. Parasını aldım. Ve diyor yıllar sonra gördü. Arta kalan borcunu bana ne yaptı bu olaydan dolayı? Verdi. İşte diyor sana da verdiğim, senin de bundan yediğim para bu paraydı. Ebu ne yapıyor? Ebu Bekir ne Diyor ki Ebu Bekir ne yaptı hemen? Elini parmağını parmağını boğazına soktu. Fakaa kul şey fi batni ve kanındaki midesindeki her şeyi kustu. Bakın arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir husus. Yani vücuda karışan boğazından giren o şey var ya senin kanında dolaşan o şey var ya o sadece o proteinlerin, vitaminlerinden ibaret olan bir gıda bir yiyecek değil o. Onun için Parayı nereden kazandığınıza, nasıl kazandığınıza, yalan söyleyerek mi, yalan söylemeyerek mi, haram yollarla mı, helal yollarla mı kazandığınıza ne yapacaksınız çok iyi bakacaksınız. Bu çok önemli bir durum. 8. hadis Nafi' ye. İbn Ömer'den rivayet ediyor. Ömer bin Hattab tabi halifeyken devletin neyi var? Hazinesi var. Beytulmal bu hazineden ne buluyor Müslümanlara paralar aktarılıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Maaş veriliyor. Yani. Ömer bin i Muhattab muhacirlere ne yapıyor? 4000 lira para veriyor. 4000 dirhem. Çocuğu Ömer e, İbn-i Ömer'e ise Abdullah ise ne kadar veriyor? 3500. Muhacirler 4000 oğlu Abdullah ise ayır ediyor. Nasıl ayır ediyor? Azaltarak, az vererek. Aslında Abdullah da ne? Bir muhacir değil mi? Mekke'den gelmiş bir muhacir. Sorulunca Abdül Ömer bin i Hattab'a, niye sen çocuğuna 3500 veriyorsun da diğerlerine 4000 veriyorsun? O da diyor ki o diyor Mekke'den hicret eden muhacirler gibi değil diyor. O diyor annesiyle yani Abdullah diyor, oğlum anne babasıyla geldi, hicret etti. Meşakkat yok. Biraz daha kolaylık var yani. Ama diğerleri diyor, çoğu, o 4000 verdi. Annesiz, babasız, tek başına. Geldiği için onlara diyor, ne yapıyorum? 4000 veriyorum. Son hadis bu babda ki, Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, La yablugul abdu en yekune minel muttaqin, Hatta ma la be'se bi'hi, Hazaran lima bi'hi be's. Kul diyor takvalı olmaz. Ta ki ne zamana kadar bir beis gördüğü şeyi bırakana kadar. Beis olmayan bir şeyi bırakana kadar. Yani bir günah olmayan şeyi dahi ne abi kul? Öyle bir makama, öyle bir mertebeye geliyor ki, şek varsa, şüphe varsa şüpheli şeyse onu bırakarak niye bırakıyor onu? Haram olduğundan korktuğu için, haram olabileceğine Harama götüreceğine endişe ettiği için bırakırsa, işte diyor, diyor, o zaman ne haber? Takvalı olur. Evet. Burada kalalım. Aslında istihbabul ül uzle, inde fesâdin nâsî ve Zaman bozulduğunda, insanlar bozulduğunda, fesâduğa uğradığında, uzlet, ne demek Uzlet insanların arasından çıkmak, uzaklara gitmek, yalnız başına yaşamak. Aslı olan Şeyh Salihü'l Useymîn rahimehullah da diyor, insanın insanlarla birlikte yaşaması. Bunun daha eftar olduğunu söylüyor. Klasik bizim anlatılan tarikat hikayelerindeki gibi değil yani. İki kardeş var. birisi şehirde yaşıyor, ayakkabı tamircisi. Birisi de nerede? Daha başında. başında. Ayakkabı tamircisine yapmış, sütü asmış şeye. Çalıştığı, ayakkabı tamir ettiği dükkana şey, bez içinde, süt ne yapmıyor? Ak. Akmıyor. değil mi? Hayatta tam tersi işte. Ne zaman şehir içine geliyor, başlıyor damlamaya. Bu kıssayı biliyorsunuz, meşhur bir kıssa. Asıl olan insanlarla birlikte yaşamak. Ama ne zaman fitne var, fitne ortaya çıkmış, şüpheli şeyler yayılmış, şehvet yayılmış, o zaman uzlet, daha eftal, uzlet. Onunla alakalı inşallah hadisleri ne yapacağız? Önümüzdeki hafta okuyacağız.